Ülkemizdeki kuraklık sorununa dikkat çekmek amacıyla Change.org Taksim kuraklık doğal afet sayılsın adresinde kampanya yürüten Can Suyumuz proje ekibi başlattıkları imza kampanyasıyla iklim krizinin de etkisiyle artan kuraklığın hem insanların hem de diğer canlıların hayatını ciddi anlamda tehlikeye atacağını vurguluyor. İklim krizi kaynaklı susuzluk ve yağış rejimi dengesizlikleri kuraklığı tetikliyor. Ana su kaynaklarımız olan sulak kalanlar yani nehirler ve göller kurudukça suyumuzu kaybediyoruz. Kişi başına düşen kullanım suyu oranları tespit edilerek iklim değişikliği, nüfus artışı gibi etkenlerde gözetilerek yapılan hesaplamalara göre ülkemizde 2022 yılı itibariyle kişi başına düşen yıllık su miktarı 1323 metreküp. Bu Türkiye'nin daha şimdiden su stresi altında olan ülkelerden biri olduğunu gösteriyor açıklamasında bulunan ekip, ülkemizin iklim krizinden en çok etkilenen ve etkilenecek bölgelerden olan Akdeniz Havzası'nda yer aldığının ve ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun da altını çiziyor. Raporlar 2021 yılında 7 bölgenin 6'sında kuraklık görüldüğünü, 2021'in son 20 yılın en kurak yılı olduğunu gösteriyor. Ayrıca kış kuraklığı başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere tüm Türkiye'yi tehdit ediyor. Azalan yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyeleri düşüyor. Uzmanlar kış kuraklığı yüzünden tarımda üretim periyodunun değişebileceğini belirtiyor. Kuraklığın afet kapsamına alınması ve buna ek olarak kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerde afet uygulamalarının hayata geçirilmesini talep eden kampanya Change.org Taksim, Kuraklık Doğal Afet Sayılsın adresinde devam ediyor. Validebağ Gönüllüleri tarafından Change.org Taksim Validebağ Korusu adresinde yürütülen kampanyadan iki güzel haber var. İlk olarak 6. İdare Mahkemesi görülen duruşmada Validebağ Korusunu yapılaşmaya açmaya imkan sağlayan Koruma Amaçlı Nazım imar Plan ve Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı'nı İptal etti. İkinci olarak ise 2018 yılında Validebağ Korusu'nun Millet Bahçesi yapılmasına karşı Validebağ gönüllerinin açtığı davada mahkeme yine oy birliğiyle projeye iptal kararı verdi. Daha önce Millet Bahçesi projesinin ve koruyu yapılaşmayı açacak koruma amaçlı imar planlarının iptali için açılan iki davada da yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. 3 Ocak'ta çıkan kararla projenin şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uymadığı belirtildi. Ayrıca Millet Bahçesi Peyzaj Projesi'nin uygulanması durumunda Validebağ Korusu'nun orman, doğal nitelikli yeşil alan ve koruma alanı vasıflarını, diğer bir ifadeyle ekolojik zenginliği değerini kaybederek bir millet bahçesi park kategorisine indirgenince kararına varıldı. Yıllardır mücadelelerine devam eden Valdeba gönülleri, gelen başarının ardından Valdeba Korusu'nun gelecek nesillere yeşil, doğal ve bir bütün olarak kalması için mücadelemiz sürecek mesajını yayınladı. Kampanya change.org taksim valdeba korusu adresinde. Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde açılmak istenen kömür madenine karşı Change.org taksim avdam madenine hayır adresinde imza kampanyası yürütüyor. Avdamlılar mücadelelerine devam ediyorlar. Geçen sene Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 527 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi maden üretimi için bir gecede acele kamulaştırılmıştı. Yerel halk durdurma davası açsa da verimli tarım arazilerine kepçeler girmişti. Verilen acele kamulaştırma kararının birinci yılı nedeniyle bugün Denizli Basın Merkezi'nde basın toplantısı yaptı Avdan platformu. 13 Ocak 2022 tarihinde verilen yani geçen yıl bugün acele kamulaştırma kararıyla Avdan'da açık kömür madenciliği yapılmaya başlandı. Avdan artık eski avdan değil verimli arazilere sadece bir kömür yatağıne haline geldi. Yüzlerce ağaç söküldü, su kaynakları zarar gördü ve görmeye de devam ediyor. Kamulaştırma kararının yıl dönümü olan 13 Ocak Cuma günü Denizli Basın Merkezi'nde yapacağımız açıklamamıza davetlisiniz demişti. Bugün bu açıklama gerçekleşti. Change.org Taksim avdan madenine hayır adresinde ise kampanya devam ediyor. Denizlilere destek verebilirsiniz. Tarihi Çat A Termik Santrali Enerji Müzesi olsun talebiyle Change.org Taksim Çatal Müze adresinde imza kampanyası yürüten Şenol Hakan Kutoğlu, Zonguldak'ın Endüstri Mirası Çat A Termik Santrali'nin bilim için, tarih için yeniden ışık vermesi istiyor. Santral Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Termik Santrali ve bu santralde de bir enerji müzesi olarak yeniden işlevlendirilerek aynen İstanbul Hasanpaşa Paşa örnek gösterdiği şekilde Çatalazı Termik Santrali'nin de enerji müzesine dönüştürülerek çağımızın gerçeği olan iklim krizinde kapsayacak şekilde eğitici ve öğretici fonksiyonları içinde barındıran bir müze yapılması gerektiğini söylemiş Change.org Çatalazı Müze adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını değerleyen Nil Ormanlı Balpınar ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.